sizlere vaat ettiğimiz üzere cennetle ilgili e, sohbetlere devam etmekteyiz. Rabbim cenneti ehil eylesin. Laik eylesin. Azabından gazabından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Tabii ki cennet bir yandan ucuz. Bir yandan kolay. Öbür cihetten pahası biçilmez. Pahalı ve ulaşılması zor bir yer. Ancak Allah'ın Kolay ettiklerine kolay gelir. İmam Rabbani Hazreti çok söyler. İnnehu yesirun alâ meyhissalâullâhu teâlâ. Bu işler Allah kime kolay ettiyse şüphesiz onlara kolay gelir. Ama allah Teala herkese kolay etmez. Tabii kolaylık isteyenlere kolay eder. E, i̇stemek meselesidir. Ramazan-ı Şerif tam istemenin mahallidir. Ayları, günleri, geceleri. Yani ayın tümü demek istiyorum. Duanın mahalledir. Selüllallah fil <Sessizlik> Ramazan Allah teala'dan bir şey isteyen boş dönmez ve kusura ana vuramaz buyuruluyor hadis şerifte. Onun için istemesini bilmek lazım. Mevla bazı şeyler beyan ediyor. Tabi Kur'an kelimesinde ista'alif al-fa'ma ve verecek. <Sessizlik> <Sessizlik> Cekatını verecek, fitresini verecek, sadakasını verecek, sonra haramlardan sakınacak, kebair günahlardan. Elinden geldi kadar. O sadde kabül husna, tabii en öncesini en sonra söylüyor, husna'yı tasdik edecek. Husna en güzel şey demektir, cennetin bir adı da husna'dır yani ahirete, cennete şüphesiz inanacak. E zaten iman vermekten de önce gelir, takvadan da önce gelir. Zaten inanmayanın ne verdiği muteverdir. Ne efendim haramlardan sakınması muteverdir. Hiçbir kabul edilmez Allah'ın dinde. Evela iman gelin. Hüsnâ'yı tasdik edecek. Şüphesiz bir bu kişiyi Yüsra da cennetin adıdır yine. En kolay yer demektir. En rahat yer demektir. En kolay yere, yani en çok rahatlık olan, kolaylık olan yer cennettir. Oraya biz onu kolayca ileteceğiz. Yani amellerini kolay getireceğiz. Namaz kolay gelecek, oruç kolay gelecek, ibadet, zikir. Sizin çoğunuz öylesiniz. Ibadete doymuyorsunuz. Ama öbür adama iki namaz kıl desen, Dağları taşları taşıtın bana da iki rekat kıldırın, kıl demeyin der. Çünkü Allah zor etti. Bunun tersine düşündüğümüz zaman, ve lil Tam tersinden gidiyor. Kim cimrilik ederse vermenin zıttı. Ondan sonra veteqa, haramlardan sakınmanın zıttı, istghna. Yani kendini Allah ihtiyaçsız zannediyor. Ben işte A'im Paşa'yım, Sarı Mehmet Mehmet'im, Hürriyet var, İstiklal var. Kimseye bir şey tanışmam. Müstehni yani. Bazı dinlemez, nasihat kabul etmez, kitap okumaz yani. Benim bildiğim bana yeter havalarında. Bir de tabi Hüsnâ'yı yani en güzel yer olan cenneti inkar ediyor. Şimdi cennet inkar ediyor. Bu Mesela bir adam dese ki cesetler dirilmeyecek. Bu cennet, cehennem ruhlarla ilgilidir. Bu adam kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim birçok ayet kerimesinde وَنَّ اللّٰهِ اَبْعَثُ مَنْ فِي <الْكُبُور> diyor. Kabirdekileri Allah diriltecek. Ruh kabir de değil ki. Kabir de beden. O zaman mezardakilerin diriltilmesini beyan ediyor. Sonra görmüyor musun? Ey insan ve biz onun kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor insan? E kemikler neyle iş ne iş? Ruhla alakalı değil, kemik bedenle alakalı. Belakadirin ala nşevven banane. Biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye, yaratmaya, diriltmeye kadiriz ki herkesin parmak ucunun izleri bile farklı parmak izi bu kadar milyarlarca insanın farklı. Ya bunu yapan Allah ne yapamaz? Ya birçok adet kelimeden Ebu Celil ne dedi? Estağfirullah ve lemra insana inne ahlaknahu min nutfe fiza wa khasimun mubin. Yasin Şerif'in son sayfasında. İnsan görmedi mi ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir damla suyun da zerresinden o insandan çıkan su Belki bin çocuğa yeter. Onda kaç bin hücre var? Bir tanesi tutuyor da bir çocuk olur. Bazı ikisi, üçü, dördü tutsa, üçe dördüz oluyor. Yediz doğuran bile var. Yani o azıcık suyun da zerresinden yarattık. Bir de o kalkmış, bizimle aşikar mücadele ediyor. Yani bizimle tartışıyor. İşte Ebu Cehil, Übeyb'in Halef. Bunlar meşhur kavurlar. Bunlar tartıştılar. Ve zarabelenâ meselen Hani şey halk. misal vermeye kalkıyor. Kendi nasıl yaratılmış? Bir damla sudan onu unutmuş. Gelmiş bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem eline de almış mezarlıktan ufalan bir kemik. Diyor. "Kâle meyhîl azâmu ve hiye diyor çürümüş bak dağılıyor un ufak olmuş kemik. Ölünün kemiğini aldım getirdim sana diyor. Bunlar kim diriltecek? "Kul <gülüyor> yeuhyielledî" <gülüyor> Habib şöyle ki, ilk baştan yoktan kim yarattıysa o diriltecek. <gülüyor> her türlü yaratmayı en iyi bilen, yaratılmışları en iyi bilen odur. E şimdi bu adam, Ebu Cehil'e desen ki ruhlar dirilecek, ruhlara devam edecek bu. Alem, ahiret, Ebu Cehil inkar etmez ki onu. Ruhlar deyince her şey kolay oluyor. Ama çürümüş çemiğin diriltilmesinden bahsedince, hadi be git işine. O da olur mu? Yani çok dediler. Sadi r bela cibu en cahmun zirun İşlerinden bir uyarıcı geldi. Ahiret var dedi onlara. Buna çok şaştılar kaldılar. Fakat kafir şey Kafirler dediler ne ilk iş bir şey ya? Hiç de böyle bir şey duymadık. Ne ilginç saydılar. Eydamit laqunat uraba. Biz ölüp de toprak olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Zalikera jam ba'id. Bu çok uzak bir dönüş, yani yeniden kemiklerin dirilmesi çok uzak, ihtimal bile hemen hemen vermiyorlar. Biz yer onların nerelerini yedi, toprak onların nerelerini eksiltti, biz onu muhakkak bildik Allah buyuruyor. Yani kaç kilo kondoru ya? 120 kilo, 120 kilo kaldıracağız e 120 kilodan eser kalmadı, bütün toprak yedi. Yer zaten. Adı yer. Yediği için yer demişler. Toprağa. E, yedi seni, bitirdi seni. Sen öyle zannet. Kuyruk sokumundaki hücre çürümüyor. Ve onun üzerine diğer vücut bina ediliyor. ve adama kalk dendiği zaman kalkacak bir iznillah. Onun için kim diyor cenneti tekzip ederse, kim cimrilik ederse sonra kendini Allah peygambere, alimlere falan muhtaç zannetmez. Ben kendim yaparım, bilirim falan. Havalarına girerse. Bir de en güzel yer olan cenneti yalanlarsa. E şimdi cenneti yalanlayınca deyince sen zannediyorsun ki ilahiyat profesörlerin, doçentlerin birçok konuşmacılar hep cennet cennet dedikleri vakitte sen de zannediyorsun ki bunlar da inanıyorlar. Halbuki cesetlerin dirilmeyeceğini söylüyorlar. i̇bn Sina gibi. Farabi gibi. F filozof akıllı. ...bunlar bedenlerin diriltilmeyeceğini söylüyorlar. Onun için i̇mam Gazali bunlara kafir dediğin... ...İmam Rabbani Hazretleri de beyan etmek mektubatında. Cesetler dirilmeyecek desen kafir olur. Şimdi bunlar... ...varsa dünya yoksa dünya diyorlar. Ve... ...cenneti inkar ediyorlar. Şimdi cenneti inkar etmek... ...cennet yok demek değil. Sen zannediyorsun ki... ...cennet yok demekten oluyor. Cennet yok demek yet Yani cennet yok diyen zaten kafir. Onu hiç konuşmuyoruz da. Cennet var ama ruha var. Yani ruha var. Yani beden dirilmeyecek demektir. Bunu diyen kafirdir. kızıl kafirdir. İstediği kadar tefsir oluyorsunuz profesör olsun. Çünkü ruh, diri, ruh zaten ölmüyor ki. Neyi dirilecek? Sonra cennet ruhadır. Bu ne demek? Cesetler dirilmeyecek. E bütün Kur'an-ı Kerim kafirlere karşı kemiklerden e, efendim derilerden e, unufak olmuş çürümüş bedenin uzuvlarından bahsediyor. Yani daha birçok ayet okuyabilirim. Sırf o 18 ayette hatırladım kadarıyla. Bakalıv <gülüyor> idal de var, bazıları öyle var, bazıları öyle var. Efendim ey nalem var, ey nalem var. Yani biz toprak olunca çürüyünce dağılınca unufak olunca mı dirildireceğiz? Kabirden çıkartılacağız. E zaten kafirlerin şaştığı bu taraf. Ya. O neyse. O sabah Tümer'den ev kadın vardı. Onun programına çıkardı Yaşar Nuri. Ben de hapiste gelince seyrediyordum ki kim ne diyorlar bakalım. Soruya, soru geldi. Mesaj mı ne geldi? Dedi ki bu işte ölüler dirilecek mi? Hocam falan o da ona yağcılık yalakalık yapıyor. İşte efendim, ha, ha ha bir de gülüyor arada, patlatıyor falan. Dedi böyle bir soru var. Yahu aklım, fikrim şaşırdım kaldım. Hani olur tamam, inkar inkarcıları tanıyorum. Ben, ben bu kadar inkar edeceğini Kur'an okumuş adam. Bir de ben Kur'ancıyım. Efendim Kur'an çok önemli. Kur'an'a bakalım. İşleri güçleri Kur'an İslamı, Kur'an falan falan. Ya bunlar Kur'an'a imanı olsa. Hadi hadisleri zaten toptan inkar etmişler. Kur'an'a imanı olan adam der mi bunu? Dedi ki git dedi mezara bak bakalım ne göreceksin dedi. Kemik dedi bir şey yok dedi hiçbir şey yok dedi. O mu dirilecek dedi. Aa Stalin demez. Firavun demez. Bu lafı bir profesör hem de din profesörü. Bunlar bunları dedi ya. Bu milletin imanı çalmak için. Ne mücadele verdi bunlar ya. Milleti kafir etmek. Bir insan inansa ki kabirdeki kemikler dirilmeyecek, kâfir olur. Vel ba's ba'del mehtak ta âmentüde bize ne öğretildi? Öldükten sonra diriltilmek haktır. E ruh zaten ölmüyor ki, onunla ne alakası var? Bu bedenin ruhla birleşmesidir. Ve denufus üzümece. Ruhlar, nefisler yani ruhlar çiftleştirildiği zaman. E peki ruh neyle çiftleştiriliyor? Bedenin yeniden kaldırılıyor ayağa. Ruh yeniden bedenin içine sokuluyor, kalkın deniliyor. Yani Ruhun, ruhun bir şey çiftleşeceği yok ki. Bedenle çiftleşiyor. Nasıl ki şimdi ben hem bedenim hem ruhum. Şu anda benim bedenim var ama Ruhum gitse yani mesela uykuda gider bir de ölünce gider. Yani sen mesela şimdi uyusam ben burada Sizin önünüzde öyle bir ağır uyku bastırsa olabiliyor da Böyle giderim burada. Konuşurken giderim. Siz böyle bakarsınız. Ben Ya canlı yayındayım millet beni seyrediyor falan. Ruh olsa onları düşünür. Ruh, uykuyla gittiği vakitte Onları kimse hesap edemez ki. Beden iskelettir. O neye hesap edecek? Onun için şimdi ikisi bir diye ben böyle konuşabiliyorum. İşte o zaman Mevlana bunu öldükten sonra ruhlar çiftleştirilecek. Yani birleştirilecek. Neyle bedeniyle yeniden içine sokulacak yani. Ölümle çıktı içinden. Uykuda da çıkıyor ama o devamlı irtibat halinde. Uykuda tam çıkmıyor. Geriye dönüşü varsa, eceli gelmediyse, ölümü vakti gelmediyse irtibat halindedir. Yine kalp çalışıyor, damarlar çalışıyor, vücudun sıcaklığı korunuyor. Bir bitkisel hayat gibi bir şey de olsa canlılık var orada. Ama e, ölümse ölümde canlılık hiç kalmaz, kas katı kesilir. Zaten o sonra çürümeye başlar. Ne kadar uyusa çürümeye başlamaz. Adam 50 saat uysa çürümeye başlamaz. Hem de en sıcakta da bile uysa çürümez. Ama sen ruh çıktıktan sonra sıcak koy, 50, 50, 50 saat değil, 5 saatte kokar. Sıcağı kevirdiği zaman ceset. E sen nasıl inkar ediyorsun? Onun için Mevlâne buyuruyor. Bu işler benim kolay ettiklerime kolay gelir. Ama ben kime kolay ederim? Bak. Allah yolunda fakirleri verecek. Haramlardan sakınacak. Cenneti de görür gibi cennete inanacak. Ahirete inanacak. Ölümden sonra dirilmek var. inanacak. Ondan sonra sırat, mizan, mahşer. Ahirette görülecek haller. Ve kullu ma akbaral. اَقْبَرَ بِالْمُخْبِرُ السَّادِقِ Sadık haber veren Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ne söylediyse hakkun haktır ve gerçektir zerre kadar acaba diye şüpheden kafirdir ve zındıktır ve mürtettir zerre kadar şüpheden bütün hadis-i şeriflerde beyan yeter ki hadis-i şeriflerde itikadi konularda ince eleyip sık dokuruz. fıkıhta da öyle hadislerin kaynakları bakımında çünkü İmam-ı i̇bn öyle buyurdu. Çünkü fıkıhta amel edeceksin. Helal mı haram bu meselesi var. Kaynaklara iyi bakmak gerekir. Bir de itikadi meseleler. İsa aleyhisselam sağ mıdır, ölmüş mü? Bu işin itikada taluk edebilir. Onun için hadislere bakacaksın. İsa ölmedi, göklere kaldırıldı. Kur'an'da beyan ediyor. Ya buna böyle inanacaksın. Yok oksijen yok, yok hava yok. Nasıl yaşıyor orada? İki bin senedir durulur mu? İşte bu kafir eder adamı. Çünkü mütevâtir hadistir. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceği. Sıratın olduğu mütevatirat istedir. Mizan kurulacağı ayetle sabittir. Vel veznüye hak. Yani neler neler. Ama adamlar hepsini tevil ediyor. Yuvarlıyor bir tarafa. Efendim, öyle bildiğiniz terazi yok. İşte efendim Allah sana bir kıymet biçecek, değer biçecek. Zaten adam cesetlerin dirilmeyeceğini söylüyor. Daha bu adama sırat, mizan Sıratla mizan ruhla ilgili değil ki. Terazide ruh mu tartılacak? Ameller şekle sokulacak, ameller tartılacak. Sırattan ruh geçecek? Bedenle birlikte ya geçecek ya düşecek. Yani bedensiz ruh ahirette hesapta yok. O zaman azapları da onların kafirlerin, münafıkların hep ruha olacaksa e, Kur'an-ı Kerim niye etlerden, derilerden bahsediyor cehennemde? Ruhun derisi mi olur? Etleri, derileri piştiği zaman başka derilerle değiştireceğiz diyor. Azabı devam etsin. Azabı tatsınlar için. Sürekli tatmaları devam etsin. E derinin ruhla ne alakası var? Bu kadar ayet okuyorsunuz, hafız olmuşsunuz. ilahiyatı bitiriyorsunuz. Gavur olmak için mi okudunuz bu ilahiyatı? Deriler dirilmeyecek, cesetler kalkmayacak. Onun için Mevla buyuruyor. Her kim cenneti, ahireti inkar ederse Velev ki bedenlerle ilgili değil, ruhlarla ilgilidir dese de inkardır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben cennete, cehenneme inanıyorum, ahirete inanıyorum. Bunlar iş değil. O Bir de Ahmet Hulusi mi ne var? Bir reddiye yaptım onu Hapishane mektuplarımı basıyor. Birinci cilde hazırlanıyor şu an. Çok ilim var hapishane mektuplarında. Ben, ben okumakla bitiremedim. Ya dedim, bunlar ne zaman yazmışık. Hapishaneden gönderiyordum ya. Okuyor size Mustafa Önçimşek Hoca. İşte onlar kitap oluyor. Orada reddiyelerim var. Bu Kulusiye de var da. Herkesin cenneti de dünyada, cehennemi de dünyada. Laf bu. Bunlar felsefe lafıdır. Bunlar mantık yorumudur. Bunların vahiy ile alakası yoktur. Ve bu kafada olanlar Müslüman olamazlar. Yani cennet de burada, cehennem de burada. Yani ne demek? Dirilmek yok. Sen azından baklayı çıkartsana. Ne o yana bu yana kıvırıyorsun? Tabii millet senin gavur olduğunu anlamazsın diye. Efendim millete cennet, yani var gibi konuşuyorsun. Ondan sonra da lafın ilerisinde o da burada, o da burada. Yani ne demek? Hepsi burada ahiret yok. Ya biz manyak mıyız? Yani anlıyoruz daha seninle konuştuğunu ya. Sen inkar ediyorsun ahireti. Onun için kim cenneti, ahireti inkar ederse ruhadır, muhadır, palavra uçlar. Hem bedene hem ruha ikisi beraber. فَسَنُ lil usra. İşte onu da en çetin, en zor yaşanacak yer neresi? Alemler içerisinde en zor yaşanacak yer neresi? Cehennem. İşte biz onu da oraya kolayca ileteceğiz. Onu, o yola kolay edeceğiz, o yolu ona. Ne demek? İçme içmek kolayına gelecek, zina etmek kolayına gelecek, yani zevk vermesi başka. Böyle hep kolaylaştırılıyor ona. Haramlar, günahlar adamın önüne açılıyor, seriliyor böyle. Hep o da dalıyor botozlama. Anla ki cehennem için hazırlanıyor. Ama alametleri neymiş, ne başlıyor? ahiret inkar, kendini bir şey zannedip vaaz dinlememek, ayet hadise uymamak, bir de cimrilik. Üç tane alamet sayılıyor burada. Onun için, şimdi duydum bugün, e, ünlüler münlüler varmış işte, ünlüler çok. Soyadı ünlüler değil ya. Normal ünlüler varmış, artist, martiş, bilmem ne, bozuntuları da var ya çok. Bunlar görev Ramazana hürmet edenler. Var. Zaten hiç Ramazan'da inanmayan doluzundık var. Onları konuşmuyoruz. Tiyatrocu, sinemacı, dizici, müzici, gezici evet. o çok inanmayan var. Ne ahiret, ne kabir, ne mahşer, hiçbir şey kabul etmez onlar. Bunlar konuşmuyoruz. Ben tek tek de cenneti, ahireti anlattığım zaman Hatta Altaylı'ya ilk zamanlar yani. 5-6 sene oldu. Ne cennetten neler anlattım. Sıralı ayetler şunlar bunlar. İşte, ertesi gün müydü? Birkaç gün sonra baktım. Hakkı devrim o zaman yazı yazıyor. kastede bilmiyorum de bilmiyorum. Yani Radikalde miydi? Bir yerdeydi, bir yerdeydi. Cumhuriyet mi olabilir? Orada yazı yazıyor. Yazı yaz Yazısında ne yazdı biliyor musunuz? İyi ki bu adamı çıkarttılar da konuşturdular da biz de bunların ne saçma sapan şeylere inandığını anladık Müslüman'ın lafı bu olabilin bir adam ben ayet adı okuyorum taramalı gibi takatak takatak okuyorum taramalı gibi. hem ayetin metnini okuyorum hem mealini yapıyorum Burada hepsi ayet olmak üzere adam diyor ki bunların ne palavralara inandığını biz de anlamış olduk bizim konuştuklarımıza akıl ötesi kabul ediyor e şimdi ahirete gittin Var mıymış yok muymuş? Abi cevap verebilse şöyle bir Sözlük Gazetesi'ne bir röportaj yapsa hakkı devrim. Şimdi neler yazarıp acaba? Çok merak ediyorum. Gazetede çok satar ha. Tıracı da çok artar ama nerede? Gitsinler mezarına bakalım konuşur mu? Efendim. Ahiret olsaydı milletin kafası kırılır da yarıldı da çıkar gelirdi anlatırdılar. Dirilmek olsaydı. Efendi Hazretleri öyle derdi. Ne kafalar yarılıyor, kırılıyor ama Orada kalıyor İmtihan olsun diye Mevla müsaade etmiyor Bir daha dünya gelmelerine Gelselerdi neler söyleyeceklerdi neler Biz hak üzere değilmişiz Batıldaymışız Ahiret hakmış, cennet cehennem hakmış Bize yerimiz gösterilince biz gördük Önümüzde ebedi ahirete doğru gidiyoruz Mahşere kaldırılma sürecini bekliyoruz Ey insanlar siz bizim gibi inkar etmeyin Vaaz nasihat dinleyin Ayet hadis dinleyin Kur'an'a sünnete tabi olun Rabbinize tabi olun Neler diyecekler amma Geçti o fırsat i̇şte Şimdi ne dedim Onlara Allah cehenneme gitmeyi kolay ettiği Kimselerin sıfatlarını sayarken Haramdan sakınmaz işte Ondan sonra Şimdi bazı ünlüler Oruç tutuyorlar veyahut da Ramazan'a saygı İyi bir şey fakat Ramazan'a saygı adı altında Diyorlarmış ki içkiyi Ramazan'da içersen çok günah öyle Bir senelik geriye dönük bütün cevapların silinir Ve bir daha sene Ramazan'a kadar Allah ve melekleri içki içenlere lanet eder Ramazan'da Ya yani Ramazan'da tabi günahların cezalarında da Belalarında da artış var Şimdi bunlar ne yapıyorlarmış biliyorsun Bunlar esrar içiyormuşlar Yeni bir parti çıkmış Böyle ünlüler parti kuruyormuşlar şimdi Parti değil siyasi parti değil Gruplar yapıyormuşlar diyorlarmış ki, aman içki içerseniz mahvoluruz namazan ne yapalım esrar çekelim. Diyormuşlar. Esrarı içki gibi kabul etme Bu diyorlarmışlar, mekruh, hafif diyorlarmış. Bunlara hangi hoca fetva, hangi dangalak hoca acaba, onu bilmiyorum. Çok dangalak bulunur tabii ki. İçkiye bile fetva veriyordular adamla. Değil mi? Yaşar Nuri demedi mi ki, on bardağı kadar, on kase falan içilir. Sarhoş olana kadar takılabilirsin. Zaten sarhoş olacağını kendi ayarlıyor. Üçte mi olacak, otuz üçte mi olacak? Bir de baktın zaten saraş oldu Devam et gitsin kimisiyle bir bardakta da saraş Olamış adam diyor ki on bardağı Kadar fetva var E şimdi bunlara mı sordular kime sordular Ya arkadaş ben içki Uyuşturucu kumar yazdım En son çıkan kitabımda orada kaynaklarına Bakabilirsiniz en son bölüm Yani yok beş bölümse dördüncü bölüm En son bölüm içkiden kumardan Uyuşturucudan kurtulmak için okunacaklar Yazılacaklar idi son bölüm Ona ayırdım Ondan evvelki bölümde uyuşturucu ve tehlikeleri ve fetvaları ve hükümlerini yazdım. Bütün kaynakları İbnül Cevzi Hazretleri, Büyük Müfessir, Muaddis Fakih, Allameycan. Bu zat diyor ki, e, Kebair hakkında, Büyük Günahlar hakkında yazdığı kitabında diyor ki, muhattirat deniyor uyuşturucuya. Uyuşturucunun günahı şaraptan büyüktür. <gülüyor> Elhamdülillâhe rabbil alemin. Nehidinâ etikünün. Allah'u sallallahu aleyküm. Bu da bir şahittir lafımın doğruluğuna. Hapşırdığın zaman bir haberi verirken o doğruluğuna şahit. İki kere hapşırırsal iki şahit yerine geçer. Hadis-i Şerif'tir. Uyuşturucunun diyor günahı, vebali cezası içkiden, şaraptan büyüktür. Çünkü neden diyor? Esas tehlike şurada. Zaten Hadis-i Şerif'te kesin sabittir. Zannederse Mebu Davut hadisidir. Sahite geçer. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an küllü müşkirin ve müfettirin. Kainatın efendisi her sarhoş edici maddeyi ve bir de gevşeten. Bu gevşetme yapanları da yasakladı. Bunlar da haramdır. Böyle tam gevşetiyordu. bütün cıvatalar, balatalar hepsi dökülüyor. Adam sonra bakıyorsun, o ne konuştuğu belli değil. Ası buradan geliyor, B'si buradan çıkıyor. Adam dağıldı gitti kaportası. Çünkü gevşetici haplar, var, bonzai'ler, uyuşturucular. Bunların hepsi uyuşturucu sarhoş eden neyse bunlar aynıdır. Zaten sarhoş ediyor, sarhoştan beter ediyor. Bunlar haramdır. Hadis-i şerifle sabittir. Ondan sonra ee, İbnül Cevzi Hazretleri buyuruyor ki bunlar şaraptan daha tehlikelidir. Neden diyor? Çünkü diyor bunları helal sayarlar şarap gibi değil derler. İşte bak ne zaman bugün de olacakları ta o zaman belki 900 sene evvelki kitap bu. Diyor ki orada onlar derler ki ya bu şarap gibi değil içki içmiyoruz ya derler efendim iki duman çekerler bir hap atarlar. Bunlar şarap içmekten beter olmaları tehlikesi neden? Şarap içse işte günaha girer Kafir olmaz. Haram olduğunu bildikçe. Ama buna helal derler. İşte mekrutu helal demek yani. Bu hafif mafif. He, hafif görüp de helal kabul ettikleri için kafir olurlar diyor. Koya şarap içmeyeyim de efendim Ramazan'da büyük günahmış oradan kurtulayım derken gitti gavur olacak. Niye gavur olacak? E diyor ki baksana bu haram değil diyor. Bu diye mekruh düşük diyor. Eğer uyuşturuculara bir insan haram değil derse kafir olur. Çünkü sahih hadislerle hüküm sabittir ki kevşeklik veren, akıl gideren, bütün uyuşturucu maddelerin hepsi şarap gibidir. Bu sabit. E o zaman yani sen yağmurdan kaçarken doluya tutulacaksın. Mevla da buyuruyor ki kim haramlardan sakınmaz, ben de onu en çetin olan cehenneme kolayca götürürüm. Ne demek? Cehenneme onu sevk ederim, bir de kolay getiririm onu. Ya bu mekruh, bundan bir şey olmaz falan filan. Öyle gelir ona. Aman birbirini uyaralım. Hoca dedi ki içki içmeyin Ramazan'da. E uyuşturucu içebilirsiniz mi dedi hoca. Sakın böyle şeylere, fetvalara, mantıksız, akılsız işlere uymayın. Siz de biliyorsunuz ki, aklı başına insansınız ki, aklı baştan alan her şey haramdır. Onun için şimdi cenneti anlatalım derken, Tabii cennetten kolayca neyle gidilir konuşmuş olduk. Bir de cehenneme kolayca nasıl gidilir Allah muhafaza onu konuşmuş olduk. İkinci bölümde inşallah e, cennetle ilgili diğer kitaptan bazı rivayetler zikredeceğim. Birbirinizi haberdar edelim. Cümlemizi Allah'a emanet ederiz. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selam ala seyyidina rasulillah ve ala alihi ve Şimdi cennetten bahsedeceğiz tabi Rabbimizin rıza mahallidir ve sevdiği yurttur, razı olduğu yurttur oraya giren, girenlerden de razı olduğu yurttur evet tabi ki cennet için e, cenneti kazanmak için bazı e, şartlar vardır. Bunları yerine getirmek icap eder. Bu gece ben yine şartlarından değil de cennetle ilgili birkaç rivati itibam edeceğim. Ondan sonra yarın gece inşallah e, Allah'ım Celle Celle fırsat verirse yarın gecen sehurunda 10 e, tane madde sayacağız. Yani cennete girmek için lazım gelen ve hatta işte cennete girmeyi e, kolaylaştırmak için Allah'ımızın uzasını bize kazandırması için on tane vasıf ve sıfat bakayım on mu beş mi? Beş diyor. Ben de zam yapmışım. Demek ki beş şeye riayet edilecek. tabii o beş şeyin altında beş yüz şey çıkacak ama e, ana başlıklar altında beş madde sayılacak inşallah. Rabbim e, beyan etmeyi sizlere e, zikretmeyi, nakletmeyi müessere eylesin. Amin. Evet, hadis-i şeriflerde buyuruluyor. allah Teala cennete kullarını girdirdiği zaman meleklerine buyurur ki, اَطْعِمُوا evliyai. Benim dostlarımı yedirin. Cennete açma, acıkmak yok. Acıkmaktan yemek yok. Çünkü acıkmak zahmettir. E sıkıntı verir. O acıklığı hissedersin. Açlığı o bir sıkıntıdır. Cennette öyle bir hisler olmaz. Ama lezzet babından, lezzeti artırmak için dostlarımı yedirin buyurur. Bunun üzerine feyu tabe elvan ileطعme Onlara efendim öyle tabaklar çeşitler işte renk renk rengarenk yemekler getirilir ki her bir lokmada diğerinde bulamayacakları bulamadıkları lezzeti bulurlar. Şimdi e, cennetin yiyecekleri inkar etlemez. Epeği uzman madem ruh olsaydı cennet ruh yer mi? Ruhu yemez. Ruhun lokmayla mokmayla ne iş var? E demek işte cennet bedenle birlikte olan ruhadır. Bedensiz ruha efendim böyle bir mükafat diye bir şey yok. Çünkü onlar dünyada ikisi birlikte itaat ettiler. Onun için cennet ikisi birlikte hak ettiler. Veya e, azabı ce cehennemi ikisi birlikte hak etti. Adam içki içmekten zina etmekten ne yaptı? Bedeni de nasibine aldı. Onun için beden de yanacak. Bu sabittir, kesindir, konuşmanın gereği yok ama işte inkar edenler oluyor. Sonra e, yemekleri biter. Allah Teala bu isku ibadi kullarımı suvarın yani içinin cennet şalaplarından işte sularından, sütlerinden, ballarından, balırmaklarından falan. Feyu ta bişrubetin <gülüyor> feci dunil şerbetil lezzete bi Dünyaya benzer mi ahiret ya? Buranın şurupları, şerbetleri. Şekeri çıkarıyor, tansiyon çıkarıyor. Kolesterolü yükseltiyor bilmem ne? Dolu arıza yani. İçmesen daha selamet. kurtulur. Mevla kullar içsin diye tabii yarattı ama bir yandan da imtihan etti işte. Öyle sırf lezzet yok dünyada. Her lezzetin içi karışık ve bulaşıktır. Mutlaka elemle ve kederle. Keder zaten bulanıklık demek. Türkçede sıkıntıya keder derler. İnsanın hayatını tekdir ediyor Mevla. Ne demek? Bulandırıyor. Yani sana sırf lezzet dünyada tattırma. Bu sefer dünyayı cennete çevirmeye çalışırsın. Ya dünya bu kadar sıkıntılı olduğu halde yine cennete çevirmeye çalışıyoruz. Yani ebedi kalacak gibi yatırım yapıyoruz. Bir de hiç hastalığı olmasa, mide bulanmasa, efendim hazımsızlık olmasa, benim bu yemeklerden şekerim çıkmasa, neler içeceğim, neler yiyeceğim ama şöyle işte duruyorum. Yani azdan yetiniyorum tabii. Hep aklımda kalıyor. Ama yiyemiyorum şimdi. O beni hastalık korkutuyor beni. Ondan sonra hani biri demiş ya yemek için yaşamıyorum. Yaşamak için yiyorum. Onun için de az yemem lazım. Çünkü çok yaşamayacağım. Yaşayamayacağım. Hesabı böyle yapıyoruz. E şimdi Allah bu kadar nimetler sermiş önümüze. Bir yandan da yedirmiyor bizi. E çünkü seni hayatını bulandırıyor yani. Dünyada safi lezzet, halis karışıksız bir lezzet tatma diye. Çünkü neden? Hepten cennet, hep hiç istemezsin bu sefer. Varsa yoksa dünya zanneders. Yine bile öyleyiz ya. Yani cennete gidelim ama hemen gitmeyelim. Şimdi hemen gitmeyelim. Bu sene kalsın. E, dünyada çok sıkıntı çekiyorsun. Ağrın var, sancın var, hastalığın var. Pişsin bu dertler işte. iğneler, mineler, hastalıklar, sancılar. Çok da üzüntü geliyor, sıkıntı geliyor. Bütün kadar da bela var başına. Ee? E bir an evvel gidelim, ya biraz daha duralım, çünkü ahirete yakini imanı zayıf yani, şüphesiz inanan insan yakın bir makamdır, imanı ne zirvesidir, makamıdır, yakini dereceye gelende de işler olur mu ya, dünyada biraz daha kalan, biraz daha yiyelim, biraz daha içelim, bu maksat değil ki, gaye değil ki ne, evliya Allah'tan biri, şey, tuzlan ot, otları kesiyormuş, Yeşil otlara tuz ekiyormuş onlara, tuzu da fizik fazlalığından yani mübarek, tuz da keyfini yani, otu ölmemek için, tuz da o kadar da keyif olsun, ekmek yok bir şey yok. Birisi gelmiş demiş, e, efendi demiş sen pullam mı iktifa diyorsun? Yani hiç ekmek bir şey musun? Çorba yok yemek yok et yok but yok, hiçbir şey yok sadece yeşillik var. E demiş, ben demiş cennete girmek için yaşıyorum. ...cennete girmek için yiyorum... ...yediğim kadarıyla namazda ayağa durabileyim... ...kıyamda belimi doğrultabileyim... ...falan işte oruç tutabileyim... ...öbür intihar olur açlık grevi gibi... ...on demiş ben... ...cennete girmek için gereken... ...ibadetleri yapmak için yiyorum... ...sen demiş halâbekçiliği için... ...mezbeleye çıkmak için yiyorsun... ...çünkü yediklerin... ...senin namaz kıldırmaktan fazla geliyor... ...hatta namazda uykunu getiriyor... ...hatta ayakta duramayacak hale geliyorsun... ...bir iftar yapıyorsun... Teravid et belini doğrultamıyorsun. Bu yemek yani namaz kılmaya yaramadı ki namazı daha beter ifsat etmeye yaradı. Onun için sen dünyada gayen ne, hedefin ne, maksadın ne? Ahireti kazanmak için yaşıyorsan zaruretlerle iktifat etsin. Ama Allah bunlar bizim için yarattı şu kadar yemek var iş mi? Ya, tamam mı işte. E, i̇mtihan için yarattı bir yandan da. Aziz diyor sana. Keyifleri terk et diyor sana. Siz lezzetleri, keyifleri dünyada tükettiniz denir sonra diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Sahabeye Hazreti Cabir'in keyfini kaçırdı, moralini bozdu. Yani kasaptan et almış bir kilo, iki kilo. O onun için bile niye aldın diyor bu eti diyor. <gülüyor> ya mübarek Hazreti Ömer. Adam helalından et almış. Şimdi bizim için ne kadar normal bir şey değil mi? Yani kimse bir şey soramaz. Karıştırma. Ne soruyorsun ya sana ne demiş? Efendim. Ama o soruyor Hazreti Ömer bu müfettiş gibi radıyallahu anh. Sahabenin iyiliğini istiyor. O da diyor ki canımız istedi et istedi ya. O daha büyük bir kabahat. E külle işte etim işte Ha siz demek diyor canınız ne istiyorsa alıyorsunuz öyle mi? Bizde nasıl? Bizde canımızın istediği değil değil canımızın isteyeceklerini de alıyoruz. Markete çıkıyor manava gidiyor falan. Yarın karpuz isterse canım diyor karpuz da alalım. Şimdi kavun istiyor musun? İstemiyorum. Belki üç gün sonra kavun isterim. Kavun da bulunsun. Haram mı? Değil. Mekruh mu? Değil. Mubah mı? Mubah. Ama işte cennet taliplileri, gerçek yakinen inananları böyle değil. Hareketler bu değil yani. Yakîni iman bunu iktiza etmiyor. Ben ne diyeyim işte? Bak işte. Suvar'ın kulları mı? Bir şarap, şaraplar yani şerbet dem şarap içecektim bak arapçada. O sizin bildiğiniz sarhoşluk veren hamur. Adı arapçada. İçecekler getiriliyor. Her bir şerbette bir lezzet buluyorlar, diğerinde o lezzet yok. Ya 70 çeşit, 700 çeşit, 7 bin çeşit, 70 bin çeşit. Bazı rivayetlerde alçevliler 70 bini de gördüm yani. 70 bin. Her birinin lezzeti farklı. Ya. O gün Yahudilerden birisi Resulullah Efendimize geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitaptan. Ekseri el kitaptan Yahudiler Medine'nin yakınındaydılar. Onlar çok gelip giderler, soruştururlardı. İslam'ı çok ara karıştırırlardı, araştırırlardı. Tevrat'ta yazılanlara uyuyor mu, uymuyorum. Tevrat'ın bir kısmını tahrif etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları ile ilgili bölümleri tahrif etmişler. İşlerine gel gelmeyenlere dokunmamışlar. Yani işte cennetin sıfatı dünyaya tahalluk etmiyor. Onun için oralar tarif edilmemiş. Anladınız mı? Mesela kıyamet alametleri veyahut da mahşerde şunlar olacak falan. Bunları tarif etmiyorlar. Niye? Çünkü buralar dünya siyasetine, yönetimine taalluk etmiyor. Onlara ilgilenmiyor. Onun için Demirel niye rahatsız oluyordu? 260 ayeti değiştirmek lazım. Ama hangi ayetler? Cennet, cehennem istediğin kadar oku. Nasıl olsa inanan inanıyor, inanmayan geri gidiyor. Ama kısas dokunuyor. Çünkü apo'yu beslemek istiyorlar. apo yasmak istemiyorlar. Onun için kısası kaldırdılar. Onun için hırsızın kolunu kesmeyi kaldırdılar. Çünkü bütün memleket hırsız. Adam hırsızın kolunu keserse kardeşinden tut, yeğeninden çık bütün sülalenin kolunu mu kessin İsrail oğullarının yaptıkları gibi. Kralların çocukları zina ederse rejim mi olsun? En iyisi ayeti değiştirelim. Çünkü onlara dünyada zarar verenlerle uğraşıyorlar. Akıyamet maşer sırat meydanı hoca diyor anlat da dinlet diyor yani. Bana öyle dedi hanbaş hapiste. İsrailoğlan aleyni olan ayetleri okuma dedi. Geri kalan ne okursan ok. Biz senin önünü açacağız. Her türlü ilerlemeyi maddi manevi sağlayacağız seni dedi efendi. Bak hapiste sürünüyorsun. Yazık diyeyim sana dedi. Bana bu teklifle geldiler 2000'de. 3 ayda yanımda durdu artık beni incelemek için. Aynı yere attılar bizi yan yana yattık. Ya burada mesela adam Yahudi'ye dokunan ayetleri okuma diyor. Demiyor ki cenneti okuma. Demiyor cehenneme cehennemi okuma. Çünkü böylece, cennet cehennem inanan inansın inanmayan. Yani onlara dokunan neresi? İsrail oğullarının yaptığı peygamberlere yaptıkları hainliklerle ilgili ayetler. Bunları okuma diyor. E şimdi onun için o zaman tehrife uğrayan kısımlardan değildi bu cennetle ilgili sıfatlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve e gelip imtihan için sorarlar. İşte cennet ehli ilk yemeğini olacak ise işte dedim ya balık av falan. Bütün bunlar sahih hadislerde de geçer. Bazı aht kelimelerin sebebin üzülün de teşkil ediyor. Geldi dedi ki ya Abel Kasim etezu men diye ve içrubun. Senin itan nedir? Cennet ehli yiyecek içecek mi? Yani cennette yemek içmek var mı dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nefsi bi edihi. Bu dar mide de Mide'de geçiyor. İbn-i Ebi Şeybe, Musa Neftalı, İbn-i Mubarak, ez sende alıyor. Birçok kaynağı var. Bu hadis i şerifin. Cennet ehli Muhammed'in ve lezî nefsî Muhammed'in bi'edî sallallahu te ale, aleyhi ve sellem benim canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. İnnâ haddûm le'utâ kuvveti miyeti racûlin fil ekli ve şurdu vel cimâ Yemek, içmek ve cinsi münasebet bakımından cennet ehline verilecek? Yüz erkek kuvveti verilecek. 100 erkek, dünyada yüz erkeğin, yüz erkek ne kadar yer? Yüz kişilik. E bir adam yüz kişilik yemek yiyebilecek. Yüz kişilik meşrubat içebilecek. Efendim, artık yüz eşiyle diyelim bir gecede, ya da gece yok, cennete gece gündüz yok mefhum olarak. İşte bir gecelik vakitte diyelim süre itibariyle. Yüz tane eşi olsa ondan cima edebilecek. Veya bir eşiyle yüz kere cima edebilecek. Nerede var dünyada böyle bir kuvvet, böyle bir hap, böyle bir ilaç? Olsa zaten hemen zenginler o haplarını alırlardı. Ama yok. 100 i̇ştahını açsa 100 kişilik yemek yiyebilir mi? Hadi iştahını açtı. Ondan sonra 2-3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik patlayacak, ge geberecek, gidecek. Çünkü oda kadar mi ya? Yani iştah açılsa bile yemeğe kuvveti kalmaz. Midede yer yok. Ama cennette bu vardır. Bu vardır. Feinle dedi. O zaman bu ehli kitaptan olan kişi dedi. Feinle diye kul ve içrob ve kullu haje ve Aynı şimdiki kâfirler nasıl böyle antika şeyler soruyorlar? O da öyle soruyor. Peki dedi cennet tertemizdir. Kabul ediyor muyuz? Müşterek miyiz? Tamam ittifaklıyız. Peki cennette eziyet veren bir şey var mı? Yok. Peki sen diyorsun yiyorsun, yiyecek içecek hem de yüz adam kadar. Peki yiyenin ihtiyacı olur mu? Dünyayı kıyas ediyor. Olur. Büyük abdest, küçük abdest. Bu nereden çıkacak? Yedin, yedin, yedin bu. İthalat var, ihracat yok. Nereye gidecek bu? Dedi. Kâinat nefesine buyurdu, hacet u âdim ârakûnü ve kerîhîl miski. Onların efendim, yediklerinin, içtiklerinin dışarı çıkması, Mevla isterse içinde öğütür onu. Yok eder. Buhar eder. Duman eder. Bir de bakarsın bu kadar yemişsin yemişsin ağzından nefesten bir buhar çıksa Mevla hepsini icale eder. Yeniden acıkırsın. Yani cennete acıkmak yok da yeniden yiyecek kuvvete gelirsin. Ama yine de Mevla ne yapıyor? E şimdi güzel koku ihtiyaçları var ya, hoş kokuyu severle. Cennete eli tertemiz. E şimdi dünyada nesil o kadar koku ihtiyacımız var. Hakikilerini de çok zor buluyoruz. Çoğunda hırlı kuş karıştırmışlar. Utun hakikisi, miskin hakikisi falan. 50 tane, bir tane mal geliyor, bir tane hakkı zor geliyor. Hakikisi de çok pahalı geliyor. E şimdi koku ihtiyacımız da var vaktimiz olsa her tarafa devamlı sürüneceğiz her tarafımıza. Sünnette de var sürünsek de. Pahalıları da kıyamıyoruz. Her dakika nasıl süreceğiz? Ha işte diyor yediklerinin içtiklerinin çıkışı neyle olacak? Bir ter çıkacak. Ama dünyadaki ter bak adamı rahatsız ediyor. Bizim klima zaten bozuk. Adam durup duruyor. Klimanın önünde terliyorum. Başka ton donacak. E bu ter bana ne verdi? Sıkıntı verdi. Eziyet. Dünyadaki bütün terler eziyet verir. Gömleğini yapıştırır. Fanileni yapıştırır üzerine. Ondan sonra soğutur. Biraz soğuma başlar. Bu sefer yel girer. Bu sefer kuluncu olursun. O terlemenin soğumanın var ya adamı. Bütün o kireçlemeler, mireçlemeler oradan çıkıyor. Ondan sonra bas bas bağırıyor. E, dolayısıyla dünyadaki ter eziyet vericidir, hastalık yapıcıdır, sıkıntıdır. Ama cennette bütün yedikleri ter halinde çıkıyor. O ter de mis kokusu olarak yani hakiki mis kuenber e, kokusu olarak vücuduna yayılıyor hem koku ihtiyacı böyle karşılanmış oluyor bir koku dışarıdan sürme hacet kalmıyor hem de o ter ona eziyet ve sıkıntı vermiyor yani cennetin sıfatı hakkında e, bazı ciltler yazılmış o kadar hadis şerif rivayet var ciltler kitap yazılmıştır yani birkaç rivayette biz bunu bitiremeyiz yemeği bitirdikleri zaman içmeyi bitirdikleri zaman Allah Teala ene rabbukum ad sadqatukum maadi feseluni yutukum Rabbiniz benim. Söz verdim cennete girdireceğim Sözümü tuttum. Şimdi ne istiyorsan isteyin benden vereceğim. Ya Allah, inna neselu ridvaneke. Dünyadakini ve cenneti diyorduk. E cenne. Cennetini, rızanı, rızanı cennetini. Şimdi orası cennet. İsteyin vereceğim. Ne istiyorlar? Rızanı isteriz ya Rabb. 2 veya 3 kere. Çünkü cennete girdi zaten. Daha ne isteyecek. Rızanı helal et bize yani. Bizden razı ol, bizden memnun ol zaten razı olmadığım cende ne işi var ama olsun onlar istiyorlar çünkü rızasını duymak istiyorlar. Öyle olunca sevinecekler. Mevla buyuracak el radi ankum el -mezid. Razı oldum sizden. Kesinlikle memnunum bir daha da la sikatu aleykum ba'de ebeden. Buhari hadisi kutsisiyle geçer. Artık ebediyen size kızmayacağım. Onu bir derste şerh ettim. Yani insan ne kadar veli de olsa acaba Allah kızdırır mı diye korku içindedir dünyada. Ancak orada mevla buyurunca ki daha ebedi kızmayacağım, rahatlar. Onun için dünyada güvence yok, emniyet yok, korkuyu bırakmak yok. Peki, ben size daha fazlasını da vereceğim. Razı oldum, tamam. Onlar da sevinecekler, bayram edecekler. Peki daha fazlası ne olur? Elle mükkir <gülüyor> mükkün bir karametin azamemin deliye külli feyakshifüli hijab feyaz zorone ilahi maşallah. Mevla Teala birden perdeyi açacak. Şimdi bu perdeyi doğru anlamak lazım. Hiçbir perde Allah'ı perdeleyemez. Mevla sonsuzdur, nihayetsizdir. E perde ne dedi? Perde hangi perde mahluk, hangi yaratılan perde Allah Halik Teala'yı perdeleyebilir? haşa? Kim perdelidir? Kullar perdelidir. Yani kulların Mevla'nın cemalini görmelerine engel var önlerinde. Yani nefsani perdeler, şeyvani perdeler o zaman Mevla o anda o perdeyi onların görmesine engel olan manileri izah edecek bir kaldıracak gözleri açılacak Mevla Teala cemaline bakacaklar ne kadar bakacaklar dilediği kadar Mevlane kadar müsaade ederiz Fe hırulli hemen secdye kapanacaklar Fyeüuğu fe kanü Sücut maşallah Allah'ın dilediği bir müddet geçecek o kadar secdede kalacaklar. ثُمَّ اُقُلُّهُمْ اِرْفَعُوا رُوْسَكُمْ لَيْسَادَا مَوْضَا عِبَادَتِ Mevla buracak başlarınızı secdeden kaldırın. Secdeleri dünyada yaptınız. Bura ibadet yeri değil. Mükellefiyet kalktı sizden. Bura lezzet yeridir. Siz namazlarınızı kıldınız, sünnetlerinizi kıldınız, teravihlerinizi kıldınız, ihya ettiniz, gecelerinizi, günlerinizi, nafilelerle, secdelerle, rükûlerle abad ettiniz. Bura ibadet yeri değil. Şimdi başınızı kaldırın. Feensevni kullu nimetin Cennetteki bütün nimetlerini, köşklerini, saraylarını, gılmanları, hizmetçilerini, eşlerini, öyle güzel olmuş ki eşleri. Cennette yani anlatılmaz yani anlatılmaz. Yüzüne bakıyor eşinin kendi yüzünü onun yüzünde görüyor. Göğsüne bakıyor yüzünü görüyor. Dizine bakıyor yüzünü görüyor. Öyle şeffaftır. Hadis-i Şerif Buhari'de de var. Yura muh kusu min dira'il lahm min Akıl biraz tasavvur edemiyor. Hayal gücü zorlanıyor burada. Yani etinin arkasındaki, içindeki iliği gözüküyor. Şimdi dünyada böyle ilik falan gözükse biraz insana sıkıntı verir. Damarı mamarı gözükse insan istemez. Ama şimdi cennet orası. O kadar güzellik ve şeffaflık var diyor. Tabii orada kan var mı? Kanla mı yaşıyorsun? İşte o mesele var. E dünyada kan irin mirin insan görmek istemiyor. Ama orada diyor güzellikten dolayı diyor dizlerinin ilikleri görünecek dışarıdan diyor. Bu Buhari'dir. Yani cenneti tasavvur edemeyiz. Hani biz bize bizim adımız nedir görmemişler. Biz görmemişiz cenneti. Onun için görmemişe laf atılmaz yani. Göstereceksin o zaman anlayacak. İnşallah cennete gireriz görürüz de bu güzellikleri dünyadaki leşler yani bize bu kadar güzel geliyorsa ya ahirette herhalde dünya gözüyle o güzellikleri gören burada tahammül edemez. Efendim her şeyin bir tahammül sınırı var ölür Dünyada o güzelliği görse dayanamaz ölür diyor Yani cennetin namelerini duysa burada ölür diyor Birçok ateş-i şerifler var Tahammül bu insanın kalbi aklı beyni ise buna dayanamaz Onun için eşi de ona bakıyor yüzünde yüzünü görüyor Göğsünde göğsünü görüyor Kemiğinde iliğinde iliğini görüyor Yani yüzünü görüyor Sanki bütün vücut ayna şeffaf O da onun aynası gibi olmuş O onun aynası gibi olmuş Böyle güzellikler var yani. Allah Allah. Hiç eziyet yok. Hiç sıkıntı yok. Ama bu kadar nimetin hepsi unutuldu gitti. Neden? Mevla'nın cemalini gördükleri anda hepsi mütelaşı oldu. Ve yekûnün nezaru ile habbeyleyim cemiyin ne'am. Bütün nimetlerden daha sevgili onlara ne gelecek? Mevla'nın cemaline bakmak. Bir an görmek bütün cennetler ve içindekiler hepsinden daha lezzetli gelecek. Fakat tabi ki Mevla'nın cemalini görmek devamlı Olmaz. Onun için Fümme köşlerine köşklerine, saraylarına dönecekler. Buradan da anlaşılıyor ki, herkes kendi köşkünde, sarayında görmeyecek. Yine Cuma günü toplanmak gibi, bayram günü cemaat nasıl bir araya geliyor? O vakitlere denk gelen, cennette gün gece yok ama dünyadaki Cuma'nın saatine denk gelen, dünyadaki bayramın saatine muvaffakat eden, Mevla'nın ilminde bunlar malumdur. Hangi vakte denk geliyor? O vakitte cennet ehli toplanacak. Çünkü ne diyor? Sonra dönecekler. Evlerine. Buradan anlaşılıyor ki ne yapıyor? Hepsi ziyaret için Mevla'nın cemalini e, bir yere toplanıyor. İctima var cennette. Toplanma var. Burada görüyorlar sonra geri dönüyorlar. Geri döndükleri var. Tam dönüş yolunda beyaz miskten bir tepe var. Beyaz misk. Bize kokusunu verdi. de beyaz misk kokusu falan var bende biraz. Kim bilir. Kimyasalın neresinden? Kaç tane karışıktır yani hakikisi? Bunlar bendekine bir hakike benziyor ama Beyaz miskten bir tepe var. Tepe. Burada şu kadarını bulamıyoruz. Koca dağ beyaz miskten. Beyaz misktenki tepenin üzerine arşın altından bir rüzgar esecek. O tepenin üstüne o rüzgar vuracak. Sonra alacak kaldıracak o dağın tepenin miskten oluşan tepenin tümünü Kaldıracak bu Mevla'nın cemalini ziyaretten Evlerine, köşklerine Dönenlerin kafasına saçacak Her tarafları misk olacak Allah Allah Hakiki misk Ve nevasi kuyulim. Oho bir şey daha çıktı Atlarının perçemlerine de saçılacak Demek bunlar atlı gidiyor Cennette at var mı? Var, hadis-i şerifte var zaten ben unuttum Hadis-i şerifte var, cennette at var Cennette deve var Bazılar atı çok seviyorlar ya, hobileri var bilmem neler. Dünyada at yarışına, it yarışına bulaşmasınlar. Kumara mumara karışmasınlar. Cennette çok güzel atlar olacak onlar. At yarışı orada yaparlar. Burada kumara düşmesinler. Atlarının perçemlerine o misk tepesi saçılacak. Kendi kafalarına saçılacak. Feyda rajihu ilah liim taramzbajun fil husni vel bah. Eftala tarakuhun. Ailelerin eşlerine, hurilere döndükleri zaman onlar diyecekler, ya onlarda bir güzellik görecekler. Yani bıraktık, biz sizi diyecekler, bıraktığımızdan daha güzel bulduk. Siz değiştiniz, daha güzelleştiniz. <gülüyor> Eşleri de onlara diyecekler, ala <gülüyor> siz de döndünüz ama hiç benzemiyorsunuz eşkı halinize. Çünkü Mevla'nın cemalini görmekten nur vurdu onlara. O nur öyle bir nur ki, yani devam etse bunlar onlara bakamayacak hale gelirler. İşte evet dönene kadar falan, onur, o andaki nur biraz zayıflıyor. Fakat tabii halleri çok daha güzel oluyor. Diyecekler bir sizi daha güzel bulduk. Onlar diyecekler bir sizi daha güzel bulduk. Cennet böyle bir yer, gençlik artıyor, güzellik tazeleniyor. İrtiyarlıktan eser yok, ölmek yok, eziyet yok, sıkıntı veren bir şey yok. Böyle bir mahal. Le maa'ishaunefiha böyle deyna mezid. Cennette ne istiyorlar hepsi Onlar için var ama bizim katımızda daha ziyadesi var. Ziyade nedir? Dilediğine ehsenul husna ve ziyade. İhsan üzere olan. İhsan demek El İhsan ente Allah'a ki annek namaz, oruç, hacca, teraviden ziyade üstü bir makam. Allah'ı görüyormuşsun casına huşu ve huzur üzere namaz kılamak, teravih kılmak, oruç tutmak, umre yapmak Allah'ı görüyormuşçasına. Bir adamı görsen, saydığın bir adamı görsen ne kadar edepleniyorsun? Mevla'nın huzurunda, ondan sonra sala parti geziniyorsun. Feillem tekün tarafı olarak. Ama Allah göremiyorsa da görüyor. Allah onu görüyor, bilmesidir. Celle, celle O zaman tertibi fazla olur, düzenli olur, huzur iceri olur, hoş iceri olur ve işte bu ihsan makamına erişenler için ne var? El hüsnâ. Birinci bölümde dedim, Hüsna cennetin bir adıdır. En güzel yer, cennete yakışan bir isim, en güzel şey. Cennet var daha ve ziyade, bir de fazlası var ziyade ziyadeden geliyor. Yani fazlası ne acaba? Burada müfessirler çok mana vermişler. Biz tefsirde yazdık. Yani 15 20 rivayette var manalar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana öte mana olmaz. Yani orada durabiliriz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El husna'l ve ziyade en nazru ila vecih er-rabb azze ve cel. Husna cennete girmektir. Ziyade de Mevla'nın, Rabb-i cemalini görmektir. Rabbim cümlemize, bu sehuller, seherler hürmetine, bu saatlerde istiğfar edenler hürmetine, Allah'ın mübarek gecelerde, günlerde affettiği, berat verdiği, mağfiret ettiği, azat ettiği, kullarına ilhak eylesin ve cennetiyle, cemaliyle, riba-i şerifiyle, velia-i şerifiyle ve vuslatıyla cümlemizi mesrur eylesin. Amin diyen dilleriniz, nar-ı cahimden azad eylesin. Allah Teala yediklerinizi şifa yapsın, dertlerinize deva yapsın. Vücutlarınıza sıhhat yapsın, kuvvet yapsın. Akşam, ebedesi, akşam iftara kadar size yetecek, sizi kuvvetli tutacak ibadetlerinizi yapmaya, hayırlı halal kazançlarınıza e, muvaffak olmaya yetecek derecede Rabbim kifayetli yapsın. Allah Teala oruçlarımızı takva ile tamamlamayı, ihsan sıfatına ermeyi, muhsin kullardan olmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Cimrilikten muhafaza eyle ya Rabbi. Müstahini görmekten, kendimizi ihtiyaçsız saymaktan muhafaza eyle ya evet. Ahirete görü gibi inanmak, efsane eyleyip, acabalardan, şüphelerden beri eyleyip, ya Rabbi, yusraya müyesser eyle bizi ya Rabbi. Yusra evet. ki en çetin yer cehennemdir. Hiç yaşanılacak, durulacak yer değil. Oraya yaklaştıracak inançlardan, amellerden bizi muhafaza eyle. Evet. Oranın işlerini bize kolay etme ya Rabbi. Evet. Yol açma ya Rabbi, kapı açma ya Rabbi. Sen orada engeller çıkar bize Ya Rabbi. Cehenneme engeller çıkar bize Ya Rabbi. Rızan üzere cennetine Ya Rabbi ibadetleri kolay getirerek zevkli getirerek, lezzet vererek ibadet lezzetini cümlemize ihsan eyle Ya Rabbi. Zikrine ve şükrine ve sana güzel ibadet etmeye karşı bize yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Çoluk çocuklarımızı da, sevdiklerimizi de el-i sünnet de bu duyalara ilhaga ile, sohbetlere devam, sebat, istikamet nasip eyleyip bütün insanlara duyurmayı tebliğ etmeyi ve duyurulanların da hidayet bulmalarını nasip eyle bizlere vesileyle ya rabbel alemin Kull kullarının kulaklarını gözlerini gönüllerini kalplerini bu sohbetlere tevcih eyle ya batıl konuşanları dinletme ya rabbi amin. el dışı konuşanları kulaklarına bu cemaatin bu müslümanların nasip etme ya rabbi amin sallallahu teala ala seyyidina ala ve amin صل عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال واكثر صل عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى